lemma dunya fana kelime manası dunya suba Birliği demektir. Diğer bir şekilde çevirecek olursak da Erdemliler Hareketi e, demektir. Bu hilf Fudul'un kuruluşu Ficar Savaşı'ndan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da içinde olduğu Ficar Savaşı'ndan takribi dört ay e, sonra meydana gelmiştir. İbn-i Kesir'in e, tefsirindeki aktarıma göre ve hilf Fudul ilk kurulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 20 yaşındaydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan 2 e, yaş küçük olan Ebubekir Bekir radiyallahu anh da 18 yaşındaydı. Ve e, hilf Fudula bu genç yaşta bu iki e, kıymetli insan bu iki değerli insan dahil olmuştu. Peki Hilf-ül Fudul'un kurulmasına sebep olan olay neydi? As bin Vair diye bir adam var Mekke'de. Kendisi Mekke'nin kodomanlarından Mekke'nin ensesi kalınlarından tabiri sayısı Büyük bir tüccar e, ticaret yaparken Mekke'de Yemen'den Yemen'in e, Sümame kabilesinden bir tüccar Mekke'ye geliyor ve Asbin bin ile e, ticaret yapıyor. Asbin bin Vahil kendisini aldatıyor. Bütün mallarını alıyor ama karşılığında para vermiyor. Bu arada belirtelim ki Asbin bin Vahil, Abdullah bin Amr'ın dedesidir e, ve aynı zamanda da Amr bin aslında babasıdır. Amr bin As biliyorsunuz geçtiğimiz hafta anlattığımız derste ne demiştik? Müşriklerin sahabeler Habeşistan'a hicret ederken arkalarından gönderdiği Mekkeli müşrik heyetinin başındaki o zeki adamdı. Kendisi aynı zamanda Ömer Radyoğlu'nun hilafeti döneminde Mısır valiliği yapmıştır. Oğlu Abdullah bin Amr da ayrı bir güzide sahabedir. Abdullah bin Amr da Resulullah tarafından ey Abdullah insanlara hadis anlat diyerek hadis yayması için Resulullah tarafından bizzat kendisine icazet verilmiştir ve en çok hadis rivayet eden alimlerden biridir. Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Amr ve Abdullah İbni Abbas biliyorsunuz ki en çok Ebu Hureyre ile birlikte en çok hadis rivayet eden sahabelerdir. İşte bu Asbin bin Vail denen müşrik ise bu kıymetli insanların babası ve dedesidir. Fakat kendisi müşrik olarak ölmüştür. Konumuza dönelim. Asbin Weil e, bu Sümame kabilesinden Yemenli adamı aldatıyor ve parasını geri vermiyor. Adam Asbin Vail'in yanına gidiyor. Güzel bir şekilde kendisinden e, kendisine verdiği parasını istiyor. Adam ona parasını vermiyor. Daha sonra bu adam Hilful Ahlafa gidiyor. Hilful Ahlaf nedir? Mekke'li müşriklerin e, anlaşmazlıklarını anlaşmazlıklarını Çözdükleri o kurul, o heyete denir. Yani putperest müşriklerin kurdukları, e, hilaflarını, sıkıntılarını çözdükleri o birliğe verilen isimdir. hilf suduldan önce kurulmuştur. Mekke'de herhangi biri bir sıkıntı yaşadığında hilf Ahlaf'a giderdi. Derlerdi ki e, bizim böyle böyle bir sıkıntımız var. hilf ahlafta Ahlaf'da Mekke'nin eşrafından ileri gelenler de o meseleyi çözerlerdi. Bu şekilde bir kurul vardı Mekke'de. hilf suduldan önce kurulmuş hilf Ahlaf denilen bir kurul vardı. Hatta şunu da yeri gelmişken belirtelim Hilful Mutayyibin diye bir kurul daha vardı Mekke'de yine bu da Mekke'nin ileri gelenlerinden kurulmuş bir topluluktu. Bunlar ne yaptılar en güzel esansları bir tabağın içerisine doldurdular hepsi bu tabağın içerisine elini batırdılar Mutayyibin güzel kokanlar demektir. Güzel kokanlar birliği manasına gelir. Hepsi eline o tabancını koyup çıkardılar ve bu şekilde bir birlik kurdular. İşte hilf ahlaf da böyle bir birlik fakat hilf fudul biraz sonra da değineceğiz. Hepsinden daha faziletlidir. Neden? Çünkü içerisinde iki cihan serveri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam var. E i̇çerisinde ileride Müslüman olacak çok güzide insanlar var.